1729, numaralı konu, Hazreti Peygamberin hicre denilen yerde okuduğu hutbe, evet, Allah'ın Resulü, Tebük gazvesinde hicre indiğinde kalktı ve halka hutbe okuyarak şöyle dedi, Ey insanlar, peygamberinizden mucizeler istemeyin, Salih Peygamberin kavmi mucize olarak bir deve getirmesini istediler, o da getirdi, deve şu geniş yoldan geliyor, sırası olduğu gün sularından içiyor, onlar da devenin sütünü sağıyorlardı, sonra deve geldiği yerden geri dönüyordu, sonunda onlar deveyi kestiler, Allah onlara üç gün mühlet verdi, Allah vadinden dönmez, üç gün sonra korkunç bir sayha ile helak oldular, ancak Allah'ın hareminde olan bir kişi kurtuldu, Allah'ın haremi onu Allah'ın azabından korudu, ey Allah'ın Resulü, o kişi kimdir, diye sordular, Hazreti Peygamber Ebu Riyl idi, dedi.